Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizde dinimizin çok önemli ibadetlerinden, temel ibadetlerinden, namaz, oruç, zekat, hac gibi temel ibadetlerin özelliklerini ve hükümlerini sizlerle paylaşmıştık. Hatta devamında kurban, kefaret ve yemin gibi konuları da işlemiştik. Bir önceki bölümümüzde ise bir müminin, bir Müslümanın gündelik hayatında çok önemli yeri olan helal haramlar konusuna başlamıştık. Ve bunlarla ilgili de genel bazı prensiplerden, genel hükümlerden bahsetmeye başlamıştık. En son... E, haram konusunu ele almış ve bu haram konusunun e, kendi içerisinde bir takım alt kısımlarının bulunduğunu e, söylemiştik. Ve bunun da yaygın e, sınıflamaya göre, yaygın e, ayrıma göre haram li aynihi ve haram li gayrihi şeklinde iki gruba ayrıldığını söylemiş ve orada kalmıştık. Yani bu bölümümüzde bu kaldığımız yerden devam edelim ve bunlarla ilgili e, özellikleri ve hükümleri sizlere açıklamaya çalışalım. Şimdi e, haramlar, e, bu yasaklanan, yasak edilen, haram kılınan fiil ve nesnenin mahiyeti yani özellikleri bakımından miştik, li ve li kısımlarına ayrılıyor. Şimdi bu Arapça tabirlerdir tabii. Bunları biraz açıklamakta yarar var. Haram li deyince yani bir şeyin bizzat zat özündeki kendisindeki bünyesindeki zarar, kötülük ve çirkinlik sebebiyle yasak edildiği için bu adı almaktadır. Yani allah Teala bizzat bir takım nesnelerin, bir takım olayların, eğlenlerin bizzat kendisinde bulunan bu kötülük, bu zarar, bu çirkinlik dolayısıyla bunları yasak etmiştir. Bunlara haram nizatihi de denir yani bizim fıkıh eserlerimizde. Mesela işte zina etmek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, yetim malına işte el uzatmak, domuz eti yemek ya da satmak, alkollü içki içmek, adam öldürmek, işte dinimizce hani murdar olarak kabul edilen bir takım eti yemek işte evlenme engeli bulunan birisiyle evlenmiş olan bunlar bizzat kendi özünde bulunan özelliklerden, kötülük özelliklerinden dolayı yasak edilmiş olan haramlardır. Dolayısıyla bu eylemleri yapan bir kişi hem uhrevi açıdan yani e, dini açıdan hem bundan dolayı bir e, günah işlemiş olur. Hem de dünyevi hükümlere bakımından yani hukuki hükümleri bakımından da bunlar hükümsüzdür. Çünkü buradaki kötülük o olayın nesnenin özünden kaynaklanmaktadır. Yani hükümsüzdür derken ona herhangi bir hukuki sonuç bağlanmaz. Mesela hani e, zina sonucu haşa e, zina sonucu bir doğan çocuk o e, e, kişiden e, sabit olmaz. E, mesela hani yalan beyan ile işte bir mahkemede hüküm verilemez ya da işte domuz eti, murdar et gibi bir takım şeyler hukuki muamelelere konu edilirse, yani bir satım konusu edilirse bunlar hukuken geçersizdirler. Bir sonuç bunlara bağlanmaz. Eğer bir kişi bu şekilde bir davranışı işlemiş ve bu yolla da bir kazanç elde etmişse, bunun bir defa yani bu günah günah olduğu için bu şey bundan arınabilmesi için bu işten tövbe etmesi gerekir. Ama aynı zamanda da bu davranışı dolayısıyla bir haksızlık yapmışsa, birisinin hakkına tecavüz etmişse, üçüncü şahısların birisinin hakkına girmişse onların haklarını da iade etmesi gerekir. Karşılıklı olarak helalleşmesi gerekir ama ayrıca da bu davranışlarda bulunduğu için Allah Allah'ın rızasını tekrar kazanmak için tevbe edip buradan dönmesi, af dilemesi gerekir. Peki yani bu şekilde bir haram yolla bir mal edinmişse bir kişi ya da bir başkasının hakkına girmişse onun telafisi ne şekilde olacaktır? Tabii ki eğer aynen elinde mevcutsa o malın aynen iadesini yapması gerekir. Eğer aynen mevcut değilse ya onun işte misli varsa yani bir benzeri varsa onun benzerini ona vermesi lazım. Eğer bir benzeri yoksa onun mislini ya da kıymetini, değerini yani misli yoksa onun kıymetini, değerini ona vererek ondan helallik dilemesi gerekir. Burada tabii bir noktayı özellikle belirtmek gerekir. Bu aynı yani li aynihi haramlar. Bazı durumlarda hani zaruret durumu diyeceğimiz hani kişinin hayati bir meselesi, hayati bir durumu ortaya çıkarsa bu durumlarda helal hale gelebilir. Yani bu konularda da bizim yani dinimiz kolaylık dini olduğu için bir zaruret olması halde. Mesela bir kişi açlıktan ölmek üzere ise yiyecek başka bir şeyde bulunmuyorsa mesela bir miktar domuz eti yiyebilir. Hani zaruretler memnu olan şeyleri mubahkılar diye böyle bir mecelle kuralımız vardır. Bu kural gereğince... Yani ızdırar halinde, zor durumda, hayati bir durum söz konusu ise e, bu şekilde bu mahsurlardan, e, istif, e, bundan e, yani bu haramlar e, o ölçüde helal hale gelmiş olabilir. Yani yine bir insan e, başka tür bir hastalığa düçar olmuşsa, başka türlü de tedavi imkanı da yoksa. Onun işte bu tedavi olacak miktarı geçmemek üzere haram bir takım ilaçlarla tedavisi de bu anlamda mümkündür. Ama burada özellikle belirtmekte yarar var. Bu zaruretler sadece o zaruret miktarıyla sınırlıdır. Onu aşamaz. Hatta bu konu ile ilgili olarak da bizim Mecellede bir kural vardır. Zar zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar. Yani zaruretler yasak haram olan şeyleri mubah hale getirir ama... Ee, zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur. Bir başka işte kural da bu şekilde zaruretlerin e, sadece o zaruret ölçüsünde e, olması gerektiğini bizlere e, ifade etmiş e, oluyor. Evet bir de e, li gayrihi e, haram vardır liğayrihi yani aslında li aynihi özü itibariyle demiştik. Liğayrihi ise aslında özü itibariyle değil de onun dışında başkası sebebiyle, başka nedenden dolayı haram olan yani aslında kendi özündeki bir zarar ya da kötülükten dolayı değil de harici ve geçici bir durum sebebiyle haram olan davranışları ifade ediyor. Yani aslında bunların kendisi bizzat kendi başlarına helaldir, haram değildir ama bir başka şeyle birlikte bulundukları için e, haram hükmünü almışlardır. Mesela hani bayram gününde oruç tutmak böyledir. Aslında orucun kendisi haram değildir. Ama bayram günü işte Müslümanların ziyafet günü olduğu için Hazreti Peygamber o gün işte oruç tutulmasını uygun görmediği için dinimiz Oruç tutmak bizzat kendisi kötü olmamasına, haram olmamasına rağmen o güne denk geldiği için bu haram olmaktadır. Aynı şekilde hani diyelim ki işte gasp edilmiş bir arazide, toprakta ya da çalıntı bir de namaz kılmak da bu şekildedir. Çünkü aslında bir elbise namaz kılmak özü itibariyle kötü bir şey değildir, güzel bir şeydir. Ama bir başka şeyle yani çalıntı bir elbise ya da gasp edilmiş bir araziyle birlikte bulunduğu zaman bu haram hükmünü almaktadır. Dikkat ettiğini ederseniz Özü itibariyle değil de bir başka sebep dolayısıyla haram olmuştur. Benzer bir örnek bu cuma e, Cuma günü e, bir insanın işte cumaya gitmeyip de kendisine cuma farz olan bir kişinin e, cuma ile meşgul olmayıp işte alım satım ve benzerlerle şeylerle meşgul olmasıdır. Aslında alım satım yapmak helal bir şeydir. Ama cuma günü o cuma saatine denk geldiği için ondan dolayı ligayrihi haram olarak kabul e, edilmiştir. E, her ne olursa olsun bu da bir haramdır. Ya da bazıları bunları mesela tahrime, Hanefi mezhebi bunların bir kısmını tahrimen mekruh olarak görüyor. Bazıları bunları haram olarak görüyor. Yani mümkün mert isterse tahrimen mekruh olsun, isterse haram olsun. Zaten daha önceki bölümlerimizde de söylemiştik. Hanefilere göre tahrimen mekruh da aslında haramın bir parçasını teşkil etmektedir. Şimdi burada tabi Liayni haramda, yapılan bir işlemin ya da eylemin hukuki anlamda da geçersiz olduğunu söylemiştik. Ama eğer ligayrihi haramsa burada, elbette bunu yapmamak gerekir. Yapılmışsa ondan da tevbe etmek gerekir. Dini anlamda bu bir yasak, haram ve günahtır. Ama acaba hukuki anlamda, yani yapılan bu işlem hukuken geçerli midir, değil midir noktasında mezhepler arasında görüş ayrılığı var. Hani mesela cuma saatinde bir kişi işlem yapmış olsa, bir alım satım yapmış olsa bunun haram ve günah olduğunda bir ittifak vardır ama acaba bu işlem geçerli midir? Yani bu alışveriş sahih midir, değil midir? Ee, i̇şte özü itibariyle yasak olanlarda bunlar sahih değildir ama burada ligayrihi bir durum söz konusu olduğu için yani başka bir şeyden dolayı bu yasak gerçekleştiği için hani bunu geçerli sayan eee fıkıhçılar da vardır. Mesela Hanefilerde e, bunlardan bir tanesidir. Evet bu şekilde Değerli izleyenler yani haramla ilgili bu genel bilgileri verdikten sonra biraz da helal kavramı üzerinde durmaya çalışalım. Çünkü bu helaller haramları beraber aynı başlık altında ele alıyoruz. Helal nedir? Yani helal çoğunlukla haramın karşıtı olarak kullanılır. Yani sözlük anlamı gün, gün, günlük dilde yani helal dediğimiz zaman daha çok işte bir şeyin mubah olduğunu, caiz olduğunu, serbest olduğunu yani bir yasağın olmadığını ya da yasağın kalktığını anlarız. Ama bunu daha teknik, daha dakik bir tanımını yapıyorlar bizim fıkıh eserlerimizde. Şöyle diyorlar, yani helal dinen izin verilmiş, hakkında dini bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışı ve onunla ilgili dini hukuki hükmü ifade eder diyorlar. Tabii helal genellikle... Haram karşılığı kullanıldığı için haramın karşısında ne varsa onların hepsi helal kapsamına giriyor. Dolayısıyla aslında hani bir önceki bölümümüzde teklifi hükümleri anlatmıştık. Ne demiştik işte Hanefi'ler literatürüne göre işte farz var, vacip var, mendup var ki bunun içerisinde sünnetler, müstahaplar var, mubahlar var, tenzihen mekruh var, tahrimen mekruh var, haram var demiştik. Şimdi bunların içerisinde, eğer tahrimen mekruhla haramı bir tarafta yani yasak olan kısımda görürsek diğerlerini e, hepsini helal çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Ne demek bu? Şu demek bir şey bize farsa o helal kapsamındadır. Vacipse helal kapsamındadır. Mendupsa. Ve bunun içerisinde işte müstahapsa, sünnetse bunların hepsi helal kapsamındadır. Hatta tenzihen mekruh de helal kapsamındadır. Evet tenzihen mekruh da yapılması hoş olmayan yani şık olmayan demiştik ama o da haram değildir ya da tahrime mekruh olmadığı için onu da biz bir genel kategori olarak helal kapsamında değerlendirmek durumundayız. Yani tenzihen mekruh olan diyelim soğan sarımsak yiyerek mescide giden bir kişi haram bir şey işliyor diyemeyiz. Yani o da yine helal kapsamında ele alınır. Dolayısıyla biz helal dediğimiz zaman bunun içerisinde farzlar, vacipler, menduplar, sünnetler, mubahlar ve işte hatta tenzihen mekruh dediğimiz şeyler bunun hepsine girer. Dolayısıyla bunun en iç halkasını farz ve vacipler oluşturuyor ama en dış ve geniş halkasını da mubah dediğimiz yani serbest dediğimiz alan oluşturuyor. Ve genellikle de helal dediğimizde yani o farz vacipler zaten onlar mutlaka yapmamız gerekiyor. Genellikle mubah ve serbest olan kısımlar anlaşılır o yüzden iç halkasını, en çekirdeğini farz, vacip sünnetler oluşturuyor. Ama e, onun e, dış, en geniş halkasını da mubah yani serbest alan, alan oluşturmuş oluyor. Tabii bu noktada e, bu e, helalle ilgili olarak bir kavramımız daha var. Onunla ilgili de kısa kısa bir bilgi vermekte yarar var. Bazen yani helal ve Mubahı ifade etmek için caiz kelimesini de kullanırız. Hatta bir şey sorarken işte şunu yapmak caiz midir, şunu yapmak e, e, caiz değil midir gibi yani bu şekilde sorarız. Peki caizle e, helal arasında nasıl bir ilişki var? Caiz de aslında dinen ya da hukuken yapılmasına müsaade edilen fiiller yani eylemleri ifade ediyor. Yani bu anlamda helalle hemen hemen aynı ya da yakın anlama e, gelmiş oluyor. Ya hatta bu müsaadeyi belirtmek için kimi zaman da cevaz terimini de biz e, kullanmış oluruz. Ama bu e, helal kavramı e, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen caiz ya da cevaz kavramı Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani bu kavram bazı hadislerde geçmekle beraber daha çok daha sonraki bizim fakihlerimizin bazı eylemlerin dini niteliğini ifade etmek üzere bu kelimeyi tercih ettiğini biz e, görüyoruz. E, bu ayırımı da neden yapmışlar? Daha sonraki fakihler hani bazı şeylerin ee, hukuken yani dinen geçersiz, yasak ama hukuken de geçerli olduğunu ifade etmek üzere yani daha doğrusu geçerli olup olmadığını ifade etmek üzere e, caiz ya da gayri caiz tabirini e, kullanmışlar. Yani bir şey hukuken geçerlidir ama dinen geçerli değilse ona caiz değildir e, demişler. Tabii bunun dışında normal olarak helal içinde yine caiz kelimesinin kullanıldığı e, olmaktadır. Dolayısıyla hani caiz kelimesi bazen mübahla ve helalle eş anlamlı olarak kullanılır. Yani burada caiz kelimesiyle ilgili olarak e, bizim e, İslam alimlerimizin e, bir hassasiyetini de burada ifade etmekte yarar var. Yani onu işaret etmekte e, yarar var. Yani bilindiği gibi bir şeye helal demek ya da haram demek net bir şekilde Yani bu şekilde bir şeyi haram hükmü vermek Helal hükmü vermek aslında Allah ve Resulü'nün yetkisindedir Allah'ın yetkisindedir yani onun müsaadesiyle Allah Resulü'nün yetkisindedir Dolayısıyla biz aslında bir şeyin haram ve helal olduğunu Doğrudan Allah'ın kitabı ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden öğreniriz Ama her şey bu kitapta bulunmadığı için ya da ya da sünnette bulunmadığı için ya da orada olan şeyler bazen böyle ihtimalli göreceli bulunduğu için bizim fakihlerimiz kendi iştahatlarıyla ortaya koymuş oldukları hükümleri doğrudan doğruya haram ya da helal olarak niteleme yerine daha böyle yani bir genel bir ifadeyle caiz ya da gayri caiz demeyi tercih etmişlerdir. Dolayısıyla yani bir şeye haram demektense caiz değil demek ya da helal demektense doğrudan caiz demek bu anlamda yani fakihlerimizin daha fazla tercih ettiği bir şey olmuştur. Yoksa yani caiz kelimesi bir önceki bölümümüzde de anlattığımız gibi teklifi hükümlerin içinde yer alan bir kavram değildir. Yani bu, bu konuyla ilgili hani bu, bu noktayı sizlerle paylaşmakta yarar vardır. Tabi... E, bu e, helal kelimesini e, demiştik ki yani farzları da e, vacipleri de e, mendupları da içerisine alır demiştik. E, dolayısıyla hani sünnetler de bu işin e, kapsamı altına e, girmiş oluyor. E, o yüzden hani tekrar edelim bir şeye helal dediğimiz zaman bir fiile ya da bir eyleme ya da bir nesneye helal e, dediğimiz zaman e, onun helalliğini farz, vacip, sünnet, mendup ve e, mubah e, olarak e, anlamak lazım. Hatta ...tenzihen mekruh olarak anlamak lazım. Bunu neden tekrar ediyoruz? Şunun için, yani biz bir şeyin helal olduğunu nereden anlayabiliriz? İşte bir şeyin farz olduğunu ifade eden şey, aynı zamanda onun helal olduğunu ifade eder. Bir şeyin vacip olduğunu ifade eden şey, aynı zamanda onun helal olduğunu ifade eder. Bir şeyin sünnet olduğunu ifade eden delil, aynı zamanda onun helal olduğunu ifade eder. Bir şeyin mubah olduğunu ifade eden şey... Aynı zamanda onun mubah olduğunun da delilini teşkil eder. İşte biz burada daha çok e, isterseniz yani zaten bir farzın, vacibin, e, sünnetin niçin e, bu şekilde e, ifade edildiği onu daha önce de anlatmıştık. Burada geniş anlamda mubah anlamında helalle ilgili belki biraz daha detaylı bilgi, e, bilgiler vermekte yarar var. Yani şunu kastediyoruz bir şeyin mubah olduğunu biz nereden anlarız? Yani bu anlamda hani mubah yani helali mubah olarak anlamamız halinde nereden anlarız? Tabii ki yine bu konuda bize ışık tutan şey Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Ama şöyle de bir kuralımız var. Yani bir şey... Kur'an'da ve sünnette zaten helal olarak ifade edilmişse o helaldir. Ama bazen de eğer Kur'an ve sünnette aksi ifade edilmemişse o da helaldir. Çünkü eşyada asıl olan helalliktir. O yüzden biz burada bir helalin hangi yollarla bilinebileceğini bir takım maddeler altında ele alabiliriz. Bir tanesi şudur, Kur'an ve sünnette bir şeyin helal olduğu açık net bir şekilde belirtilmiş olabilir. Nasıl? Sanız böyle. El-yevma uhillalakumut tayyibatu ve ta'amul ladina Yani bugün size temiz olan şeyler helal kılındı ve aynı zamanda da işte ehli kitabın yiyecekleri de sizin için helaldir. Bakın burada direkt el-yevma uhillalakum size helal kılınmıştır denilmektedir. Bunun yani bir başka şey. Kur'an ve sünnette belli bir yanlış anlayışı gidermek için hani bir şeyde yapılmasında bir günah olmadığı ya da sakınca olmadığı da belirtilmiş olabilir. Yani bir şeyde eğer bir günahın olmadığı, sakıncası olmadığı belirtiliyorsa, o da bizim fıkıhçıların yani usulcülerin anlatımına göre bunlar da yine helal kapsamındadır. Mesela bir ayet-i kerimede bir kişinin haram, haram yiyecekler sayılıyor ve onun devamında da, yani bir kişi zaruret durumunda kalırsa, zaruret ölçüsünde onda ondan yiyebilir diyor. İşte femen durra gayra bağın vela adın fela isma aley. Hani bir kişi zorda kalırsa, bir haksızlığa sapmadıkça ya da sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur deniliyor. Yani burada işte günah yoktur demek bunu yapabilirsiniz, bu konuda serbestsiniz anlamına gelir. Bir başka şey, yine bir şeyin helal olduğunu bize belirten bir şey, herhangi bir yasaklama gelmişse. Bir şeyle ilgili yani şunu yapmayın e, denmişse ama sonra da onu yapabilirsiniz e, diye tek müsaade edilmişse o da yine e, helal anlamına gelir. Mesela hac bölümünde anlatmıştık. Bir kişi ihrama girdiği zaman bazı şeyler ona e, haram olmaktadır, yasak olmaktadır. Ayet-i de diyor ki, وَاِذَا هَلَالْتُمْ فَاسْتَادُوا Yani eğer... E, e, tüm yani helal olduğunuz zaman bu şu demektir. İhramdan çıktığınız zaman demektir. Yani o ihram yasaklarından çıktığınız zaman festadu avlanınız. Yani burada avlanınız demek yani mecbursunuz av yapınız anlamında değildir. Hani bundan önce işte ihramdayken av yasağı vardı artık bu yasak kalkmıştır anlamına gelir. Dolayısıyla bunun tekrar mübah hale geldiğini yasaktan sonra gelen işte emirle ya da talimatla da biz bunu anlamış olabiliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi bazen bu şekilde Kur'an ve sünnette bir şeyin helal olduğu açıkça, açıkça belirtilmemiş bile olsa eğer haram değilse ya da işte tahrimen en mehruh değilse e, o genel e, nitelik olarak helal anlamına gelir. Bizim burada çok önemli bir kuralımız vardır. Eşyada as asıl olan ibahadır. Yani aksine bir delil bulunmadığı sürece bir nesnenin yahut da eylemin hükmü mubahlıktır yani helalliktir yani serbestliktir. Yani aslında biz e, e, normalde yasak olanları haram olanlar sayılır helal olanlar sayılmaz. Çünkü yasaklar istisnaidir sınırlıdır helaller ise onun dışında kalan her şey helal kapsamındadır. O yüzden e, yani bu kural bize eşyada asıl olan ibahadır kuralı bize. Eğer aksine bir görüş yoksa her şeyin helal olduğunu bize anlatmış olur. Demek ki yani helali belirlemenin bir başka yönü de aksine bir delil olmamasıdır. Yasak olduğunu bir şeyin ifade eden bir şey yoksa o aynı zamanda helaldir. Biz buna istisap delili diyoruz. Eşyada asıl olanın helallik olduğu ilkesinden bunu çıkarmış oluyoruz. Peki bu ilke nereden çıkıyor? Şundan çıkıyor. Yani ayetlerde daha önce de zaman zaman söylemiştik. ...temiz ve güzel olan her şeyin helal kılındığı ifade ediliyor. Aynı zamanda bütün yeryüzünün insanlığın bir nimet olarak insanlığın emrine verildiği söyleniyor. Dolayısıyla demek ki haramlar sınırlıdır. Bunun dışında kalan şeyler genellikle helaldir. Tabi bir şeyin özü yani Kur'an ve sünnette zikredilmemiş bile olsa... ...bir çirkinlik taşıyorsa, bir zarar ifade ediyorsa... Ee, ...onlar e, haram kapsamına girebilir ama e, bu özellikleri ortaya çıkmak kaydıyladır. E, bu şekilde e, gerek Kur'an ve sünnet gerekse fakihlerin iştihatlarıyla bir şeyin haram olduğu ya da tahrimen mekruh olduğu ortaya konulmadığı sürece... ...biz onun helal olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu da yani bu eşyada asıl olanın e, helal olması e, helal dairesinin çok geniş olduğu anlamına geliyor... Aslında haramın da, dairesinin çok dar olup onun dışında kalan çok geniş bir alanın e, herkes için yani Müslümanlar için bir e, serbestlik alanı, mubah alanı, cevaz ya da caiz alanı olduğunu biz buradan anlıyoruz. Hatta bunu Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifi de çok net bir şekilde bize ifade etmektedir. Diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, yani biliniz ki diyor Allah bir takım şeyleri size farz kılmıştır e, onları kaybetmeyiniz. Bir takım sınırlar, ölçüler koymuştur. E, onları koruyunuz, onları aşmayınız. Bir takım şeyleri de haram etmiştir. Onlara da el uzatmayınız. Ama bir takım şeylerden de yani unutkanlık eseri olmayarak, yani Allah unuttuğu için değil, size merhamet olsun diye süküt etmiştir. Yani onlardan zikretmemiştir. Onlara da çok da fazla soruşturmayınız. Yani haramlar bellidir, helaller bellidir. Hani bazı şeylerde, de, hadislerde de bu belirtiliyor. Helaller bellidir, haramlar bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. O şüpheli şeylerden mümkün mertebe kaçmak gerekir ama haram olarak sayılanların dışında genel anlamda mubah olduğunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Bir önceki, yani biraz önce de ifade ettiğim gibi eşyada asıl olan mubahlıktır ilkesi, kuralı. Bu anlamda bizim için çok önemli bir ışıktır, rehberdir. Ee, ...bu şekilde davranmakta e, fayda var. Ama burada bir e, hususu özellikle belirtmemiz gerekiyor. İbadet konularında tam e, tersidir. E, i̇badet konularında eğer naslar tarafından yani Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmemişse bir ibadet... ...hani madem ki Kur'an ve sünnette yasaklanmıyor, her türlü ibadet çe çeşidi serbesttir diyemeyiz. İbadetler ancak Allah ve Resulü tarafından konulabilir onun dışında ibadet çeşidi koyma imkanı yoktur. Dolayısıyla hani eşyada asıl olan ibahadır. Yani yasaklanmadığı sürece her şey serbesttir kuralı ibadetler alanında geçerli değildir. Çünkü bir insan yani kıyas yoluyla ya da kendi kendi yeni bir ibadet çeşidi ortaya koyamaz. Yani akılla ibadet ortaya konulamaz. İbadetlerin tamamı ta değildir. Allah Allah ve Rasulünün belirlemediği bir şey ibadet olarak kabul edilemez. Peki hani helal ve cevaz caizle ilgili yani bu bilgileri verdikten sonra isterseniz helalin hükmü konusunda da birazcık e, duralım. Konusu üzerinde de biraz duralım. Yani helal olan şeyleri e, helal olduğu için e, bunu şey yapmakta yani e, bu eylemde bulunmakta ya da o nesnede herhangi bir e, mahsur yoktur. Ama eğer bu bir farz ve vacip e, kapsamına giriyorsa onları mutlaka yerine getirmek e, gerekiyor. E, bir sünnet kapsamına giriyorsa tabi buna bir ceza terettüp etmez ama ondan da ilave sevap alırız. E, yine e, tenzihen mekruh kapsamındaysa yani mümkün mertebe ondan da kaçınmak gerekir ama yine de o da helal kapsamında değerlendirilir. Ama geniş anlamda mubah kapsam, mubah alanına giriyorsa orada bu şeyi ister yaparız ister yapmayız. Hani bir yiyeceği ister yeriz ister yemeyiz. İşte bir e, isterse şu renk elbise giyeriz, istersek bu renk elbise giyeriz. İstersek işte şuraya seyahat ederiz, istersek buraya seyahat ederiz. Buralarda bir serbestlik, bir genişlik alanı vardır. Yani özellikle mubah alanı e, bizim için e, serbest olan bir alandır. Ama bu genel anlamda böyledir. Bazen... Mubah çerçevesine giren konular duruma göre farklı hükümler de e, alabilir. E, mesela bir şeyi bir mubahı iyi niyetle ibadet kastıyla yaparsak oradan sevap kazanmış olabiliriz. Mesela spor yapmak mubahdır ama bu mubahı işte ülke savunmasına katkıda bulunmak e, bir e, efendim antrenman için e, e, yaparsak bundan e, sevap kazanmış olabiliriz. Bir başka durum e, bazen ee, mubah olan şey harama da girmiş olabilir. Mesela e, bazı yiyecekler insana zarar vermiş olabilir. E, normal bir kişi için mubah olan bir şey, işte diyelim ki bir şeker hastası için şeker yemek belki e, onu hasta edecekse, komaya sokacaksa, onun için e, mekruh yani tahrimen mekruh ya da haram kapsamına girmiş olabilir. Yani mesela diyelim ki savaş sırasında düşmana bir şeyler satmak, e, bir takım şeylerde bulunmak, e, e, katkılarda bulunmak bu anlamda e, alım satım helal olmasına rağmen bu haram anlamına girmiş olabilir. Dolayısıyla duruma göre e, mubahlar farklı farklı özelliklerde e, taşıyabilir. E, bu, bunlara da, da dikkat etmek gerekir. İşte bunla, e, bu bilgilerle isterseniz bu mubahlı ilgili konumuzu da e, bitirmiş olalım. Bu bölümü de bununla kapatmış olalım. Bir sonraki bölümde Yine helaller ve haramlarla ilgili konulara devam etmeye çalışırız. İşte o bölümde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diler.